Açık Açlık grevleriyle ilgili gelişmelere de bakalım şimdi. Yani. Durum Gelişim... şu. E... Taraf gazetesi avukat görüşüne yine engel demekle e, diyerek bir manşetten haber vermiş ama bundan önce söylememiz gereken. Açlık grevlerinin 59. gününde, 59. gününe girerken BDP'li vekiller Emine Ayna, Özdal Üçer'de greve başlamış. Aram için biz umutlandıran sözlerinden sonra bir şey yapılmadı demişler. Ve açlık grevlerinin bitmesi Öcalan'ın avukatlarının avukatlarının 471 gün sonra İmralı'ya gidiş izni almasına bağlı olduğu söylenmekte. Dün bu talebe ise yine red cevabı verilmiş. Red cevabının verilmesi deki sebeplerden biri gene tanıdık bir sebep, kosterin bozuk olduğu gerekçesiymiş. Evet bu da yani son derece e, gerçek bir insan dramından, hatta trajedisinden bahsetmiyor olsaydık bunun bir absürt komedi olduğunu söyleyebilirdik ve belki de gülebilirdik ama o durumda değiliz çünkü e, yani koster gibi artık dünyada hiç kimsenin için herhangi bir inandırıcılığı olmayan bir gerekçenin söylenerek bir oyun oynanmaya devam etmesi yani dünyada çok fazla sayıda ülkede böyle bir şeyin bu kadar uzun süre sürdürülebilmesi gerçeklik temeli olmayan hiçbir söylem üzerine doğrusu yani en azından demokratik ülkelerde pek rastlanan bir şey olmadığını söyleyebiliriz yani şöyle bir durumla karşı karşıyayız şimdi açlık krevleri 59. gününde Cezaevlerindeki bazı gazetelerde hiç bahsedilmiyor bunlardan ee, on binlerce insan ya yani 10 bin sayıları on bini bulan çok sayıda insanın da greve girdiğine dair şeyler var ve çözüm müzakerede diye Özgür Gündem mesela bugün. ...manşetini öyle kurmuş... ...açlık grevleri 59. gününde... ...hükümet adeta ölümlere kapı aralarken... ...taleplerimize somut yanıt verilmeden... ...eylemimize son vermeyeceğiz diyen... ...tutsaklar diyor... dil ...onların kullandığı dilde böyle bir şey... tüm mahkumlar... ...hükümete Öcalan'la müzakerelere başlayın çağrısı yaptı... ...diyor Deniz Kaya'da... ...taleplerinin Öcalan'ın sağlık, güvenlik... ...ve özgürce hareket etme şartlarının sağlanması ana dilde savunma, ana dilde eğitim hakkı olduğunu hatırlatmış. Net talepler demiş. Somut adımlara karşılık vereceğiz demişler. Öte yandan e, Arınç umut verdi ama gerisi gelmedi diyen iki BDP'li milletvekili de senin de dediğin gibi. Süresiz dönüşümsüz açlık krevine başlamış. Bu da tabii çok bu çok sayıda örneği olan bir şey değil. Yeni bir gelişme aşama bir başka aşamaya geçilmiş oluyor. Emine Ayna ve Özdal Üçer'de greve başlıyorlar. Arınçın, Bülent Arınçın yani hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı milletvekili Arınçın bizi umutlandıran sözlerinden sonra bir şey yapılmadı diyorlar. Ee, ve açlık grevlerinin bitmesi Öcalan'ın avukatlarının 471 gün aradan sonra İmralı'ya gidiş izni almasına bağlı görünürken Dün bu talebe yine red cevabı verildi diyor haberde Evet ee, bir açıklama daha var Kandıra 1 ve 2 nolu cezaevleriyle Balofeyt bir cezaevine giderek 58 günden beri açlık grevinde olan 28 mahkumla görüşen CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı Kandıra'da görüştüğü Emrah Kaplan ve Supi Yalçınkaya'nın sağlık durumlarının ağır olduğunu bildirmiş. Atıcı şunları söylemiş. Arkadaşlarının yardımıyla duvara tutunarak geldiler. Sıvı dahi alamıyorlar artık demiş. Da, Ağız, dahi. E, dahi. E, sıvı da, dahi alamıyorlar artık demiş. E, ağızlarından ve burunlarından kan geliyor. Kan kusuyorlar resmen. Söylediklerine göre e, soruları da anlamıyorlarmış Durumları çok çok e, kötüydü Her an ölebilirler şeklinde bir açıklaması vardı CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı'nın Evet BDP'li vekiller Emin Ayna ve Özdal Üçer'in 13 kişiyle birlikte yani toplam 15 kişi olarak açtık grevine başladık Dediklerini de ekleyelim 58 gündür süren açlık grevlerine gerekçe olan taleplerin aynı zamanda kendi talepleri de olduğunu söylemiş. Bunu da bir anetten okuyabiliyoruz Ekin Karaca'nın haberinden ve e, yani Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna ve gene hani partinin Van Milletvekili Özdal Üçer, Demokratik Toplum Kongresi daimi meclis üyesi DTK 13 kişiyle birlikte açlık grevine başlamışlar dönüşümsüz ve süresiz yani bir de o tarz şeyler vardı bir günlük ya da belli sürelerle yapılan onlar gibi değil bu çok farklı yani açlık grevinin kelime anlamına uygun bir şey ve çok dediğim, demeye çalıştığım gibi nasıl da söyleyeceğini insan kolay kolay kestiremiyor. Baya yeni bir noktaya ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Aytu Atıcı'nın dediği gibi e, ölümler her an gerçekleşebilir. İnsanlar, insanların CHP milletvekili, Mersin milletvekilinin ardına göre artık e, bu insanların... ...durumun çok çok kötü olduğu ve her an ölebileceğinden bahsediliyor. Ve bu gezileri gerçekleştirenlerden biri... ...Aytuğ Atıcı'nın yaptığı gibi gezenlerden ...bir, bir kişi de... E, ...Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı... ...AKP Çorum Milletvekili Murat Yıldırımmış. Murat Yıldırım da yaptığı açıklamasında... ...çikolata bisküvi alıyorlar kantinden... ...demiş... E, ...bu açlık grevine girenleri... Ve evet, bu, bu da T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberi değil mi? Evet. Anladım. İnsan hakları İnsan hakları Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı, Çorum Milletvekili Murat Yıldırım e, bu açıklamasında F tipi cezaevinde infaz kurumunda 22 Ekim birincisi 22 Ekim, ikincisi 30 Ekim'de yapılan kilo nabız kontrol tutanaklarını incelemelerim, incelemelerimizden 19 elemcinin 12'sinin 1 ile 7 kilo Arasında değişen kilo kaybına uğradıkları bir eylemcinin iki kilo aldığı altısının aynı kiloda kaldığı tespit edilmiştir açıklamasını yapmış. Yani kilolarını söylüyor açlık grevine katılan insanların. Böyle bir durumdan da söz konusu. Evet bu Habertürk'te de aynı haber e, rastlıyoruz. Eylemcilerde halsizlik yok kantinden yoğurt peynir balık bisküvi almışlar diyor. Ee, şey demiş Yıldırım. Komisyon olarak gördüklerimi söylüyorum heyetin amacı eylemcilerin samimi olup olmadığını sorgulamamak olsa da olmasa da pardon konunun gündeme gelmesi nedeniyle bu iddiayı araştırdık demiş. Yani kendi ağızlarıyla söyledikleri komisyonun görevinin bu insanların samimiyetinin olup samimi olup olmadığını sorgulamak olmadığı kendi ağzından söyleniyor Yıldırım'ın. Peki neden böyle bir açıklama yapılıyor diye soruyor insan kendi kendine gene buna benzer bir açıklamayı da eee... Devamında yapmış Yıldırım bu insanlar her ne kadar terör suçundan hükümlü ya da tutuklu olsalar da insanlardır demiş. Nasıl nasıl bir daha söyleyelim bu insanlar her ne kadar terör suçundan hükümlü ya da tutuklu olsalar da onlar da insandır diyor. Evet insan hakları komisyonu üyesi bir milletvekilinin her ne kadar. Ne üyesi? İnsan hakları komisyonu üyesi. Ne, ne hakları? İnsan hakları komisyonu üyesi. Evet. Demek ki insan olduğuna hükmetmiş evet, Belirlemişler Mur Murat Yıldırım'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Milletvekili Murat, Murat Yıldırım'ın da Bu sözlerini de Kaydettik herhalde kayıtlara geçecektir kayıtları, kayıtları geçecektir de kayıtlara geçmesi ben hatırlıyorum yani çok net olarak hatırlamasam bile bundan önceki Adalet Bakanlığı'nın içeride baklava börek yiyorlar diye yaptıkları açıklamalar evet, o da geçti peki ne yapmasın ne yapmak istiyorsun ne yapalım hatırlamaktan <gülüyor> öteye geçilmesi lazım tekrar Obama konusundaki <gülüyor> tartışmamıza döneceğiz galiba. O yüzden daha şiddetli bir şekilde hatırlayalım neler olmuştu neler bitmişti biraz daha belleğimizi toplumsal belleğimizi çalıştırarak keskin noktaları da belirleyelim derim ben. Çalışıyoruz. Evet. Bakan topu taca attı diyor Cumhuriyet Gazetesi'de. Hangi bakandan bahsediyoruz? Bu da Adalet Bakanı. Sağdollah Ergin'den bahsediyoruz. Ergin. Adalet Bakanı Ergin Türkiye'de 65 kişinin doğrudan gazeteciliğin gereğini yerine getirdikleri için içeride olduğunu açıklayan <gülüyor> gazetecileri koruma komitesi CPJ üyelerinin tutuklu gazetecilerin dosyalarını tek tek inceleyelim şeklindeki önerisini reddetmiş. Bunu raporunuza açıklamadan önce yapmanız gerekirdi dediği öğrenildi diyor Utku Çakır Özer'in haberi. Bakanlık kaynakları da yargılama sürecini gerekçe gösterdi diyor. E, Cezayirlerindeki açlık grevinin <gülüyor> sona ermesi e, konusunda da e, sivil toplum temsilcilerine Öcalan'ın tecridi konusunda bu konu beni aşar başbakan bilir cevabını vermiş ana dilde savunma hakkı için yasa tasarısının imzaya açıldığını meclise geldiğini söylemiş. Heyete açlık grevinin sona erdirilmesi için PKK ve BDP'yi ikna edin tavsiyesinde bulunmuş. Bu da Ayşe Sayın'ın haberiydi Cumhuriyet Gazetesi'nden. Evet böyle bir durumla karşı karşıyayız. Fazlaca yorum yapacak halde de olmuyor insan. Ama e, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın geçtiğimiz hafta bir mektupla duyarlılık çağrısında bulunduğu Avrupa Birliği'nin genişlemeden e, sorumlu komiseri Stefan Süle'nin bir yanıtı vardı. Belki o yorumdan bahsedebiliriz. Stefan Füle, evet. E, Füle, aç, açlık grevlerindeki, açlık grevindekileri, pardon, sağlıklarını ve hayatlarını tehlikeye atmamaları konusunda çağrı yapıyorum demiş. Ve hükümetin ana dilde savunma hakkıyla ilgili girişimlerinde memnuniyetle karşıladığını vurgulamış. Ama biraz daha hızlı hareket edilmesi gerektiğine dair de bazı noktalarda var galiba. Özellikle bu son, bu benim yorumum tabii ki. Son iki millet ve de açlık grevine katılmasıyla beraber. Evet o durumdan tabii haberdar değil. Yani evet. Leyla Zana'nın mektubu da, Stefan Füle'nin, cevabı da bu gelişmeden önce olan şeyler onu da söyleyelim. Zana da Aytu Atıcı gibi Aytu Atıcı'nın e, belirttiği noktalara benzer şeylerden bahsetmiş yaptığı ziyarette. E, ve evet, bu öyle. ziyaret sırasında da e, BDP'li vekiller Kemal Aktaş, Faysal Sarıyıldız ile eski Dep milletvekili Hatip Dicle, Mimet Sevim ve Mazlum Tekdağı ziyaret etmiş durumlarının çok kritik aşamada olduğunu söylemiş ve kaybedecek bir saniye bile yok demiş ölümler kapıda diyorlar yani evet yani BDP'li iki vekil açlık grevinde haberiyle beraber bu daha da yeni bir duruma geldi burada e, buna da şimdilik son vereceğiz çünkü vakit sınırlı Açık Gazete